Ahmak Firavunu Kızıl Denizin girdaplarında yok eden mucizeli asalı Hazreti Musa Aleyhisselam ve ona yardımcı kılınan salih kardeşi Hazreti Harun Aleyhisselam. Hazreti Musa Aleyhisselam ulul azm peygamberlerin 3.'südür. Yakup Aleyhisselam'ın neslindendir. Beni İsrail peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'de ismi en çok zikredilen peygamberdir. Muhtelif ayetlerde çeşitli vesilelerle 136 defa ismi zikredilmektedir. Musa Aleyhisselam ile Harun Aleyhisselam kardeşti. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ı ülkesinin maliye nazırı, hazine bakanı yapan Mısır firavunlarından Reyyan bin Melik mümin idi. Kendisinden sonra kabus firavun oldu. Bu şahıs Yusuf Aleyhisselam'a iman etmedi ancak onu vazifesinden de almadı. Daha sonra gelen firavunlarsa Beni İsrail'e kıymet vermediler. Yusuf Aleyhisselam'dan sonra İsrailoğulları Mısır'da kaldı. Bunlar Yusuf, Yakup, İshak ve İbrahim Aleyhisselam'ın dinine bağlıydılar. Mısır'ın eski yerlileri olan Kıptiler ise putperestti. Yıldızlara ve putlara taparlardı. Beni İsrail kavmini de hor ve hakir görülerdi. Firavunları gadar ve zalim insanlardı. Beni İsrail'in çoğalmalarından endişe duymaktaydılar. Çünkü Sıptiği denilen ben İsrail kahmici olursa iktidar onların eline geçebilirdi. Bu duruma daha fazla tahammül gösteremeyen Kıptiler, başta Firavunları olmak üzere Sıptılilere zulüm ve eziyet etmeye başladılar. Onların gittikçe şiddetlenen zulümlerine dayanamayan Sıptiler ise içinde bulundukları halde iyice usandılar. Artık burada içtismayı ve siyasi haklarını tamamen kaybetmişlerdi. Yakup Aleyhisselam'ın yurdu olan Kenan diyarına gitmek istiler ancak bir türlü muvafak olamadılar. Çünkü Firavun onları piramitlerin yapımı gibi ağır işlerde çalıştırıyor ve bu yüzden bırakmak istemiyordu. 12 kabile olan İsrail oğullarının her biri Yakup Aleyhisselam'ın oğullarından birine bağlıydı. Firavun onları zor şartlarda çalıştırıyor, zulmediyor ve devamlı baskı altında tutuyordu. Çalışamayacak olanlara dahi ağır vergiler koyuyor, güneş batmadan vergisini getirmeyenlerin kollarını bağlatıyor ve bir ay o şekilde bırakıyordu. Firavun'un bu zulümleri ayet-i kerimelerde şöyle bildirmektedir. Firavun, Mısır toprağında gerçekten azmış, halkını çeşitli zümrelere bölmüş. Onlardan bir zümreyi güçsüz buluyor, bunların oğullarını boğazlıyor, kızlarını ise sağ bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardan El Kasas 4. Şüphesiz Firavun, Haman ve askerleri yanlış yoldaydılar. El Kasas 8. Bu zulüm ve buhran devrinde Hak Teala Musa Aleyhisselam'ı gönderdi. Biz ise o yerde güçsüz düşürenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve onları mukaddes topraklara varis kılmak istiyorduk. Ve o yerde onları hakim kılmak, firavuna, hamana ve ordularına, onlardan İsrail olanından gelecek diye korktukları şeyi göstermek istiyorduk. El kasas 5, 6. Firavunu korkutan rüya. Firavun bir gece rüyasında Beit Maktisten bir ateşin çıkıp Kıptilerin evlerini yaktığını, ancak İsrailoğullarına bir zarar vermediğini gördü. Rüyayı tabir ettirdi. Ona beni İsrailden bir çocuk çıkacak ve senin saltanatını yıkacak dediler. Bunun üzerine Firavun İsrailoğullarından doğacak olan bütün erkek çocukların öldürülmesini emretti. Kamıştan aletler yaparlar. Doğumu yaklaşmış olan kadınların karınlarına saplayıp büyük bir reziyet ve onlara bir an önce doğum yaptırılardı. Eğer doğan çocuk erkekse onu hemen keserlerdi. Rivayete göre Firavun'u böylesine çirkin ve kötü bir işe sevk eden diğer bir sebep de şuydu. İsrailoğulları kendi aralarında Hz. İbrahim Züreyit'inden bir peygamberin geleceğini ve Mısır Melikinin, Firavun'un helakının onun eliyle gerçekleşeceğini konuşuyorlardı. Bunun sebebi de Hazreti İbrahim'in hanımı Sare validemizde Firavun arasında geçen hadiseydi. Firavun ona kötülük yapmak istemiş ama Allahu Teala onu korumuştu. Dolayısıyla Cenab-ı Hak, İbrahim Aleyhisselam soyundan gelen İsrailoğullarını da Firavun'un zulmünden kurtaracaktı. Bu müjde İsrailoğullar arasında meşhur olmuştu. Kıptiler bile bu haberi dile getirmeye başladılar. Vaziyet, Firavun'a bildirilince adamlarıyla görüşüp doğan bütün erkek çocukların öldürülmesini emretti. Maksadı, kendini helak edecek çocuğun büyümesine mani olmaktı. Fakat bu tedbir, takdir ilahi değiştirmeyecekti. Bu sırada Hz. Yakub'un neslinden olan İmran'ın oğlu Hz. Musa dünyaya geldi. Ebelerden biri Hz. Musa'nın yakınıydı. Musa doğduğunda alnında çok parlak bir nur gördü. Hayret ve dehşet içinde kaldı. Daha sonra ebeler doğumu takip dışarı çıkınca firavunun adamları içeri gir. O an Musa aleyhisselamın annesi heyecan ve telaş içinde çocuğu tandırın içine koydu. Askerler çıkınca da büyük bir endişeyle derhal tandırı açtı. Gördü ki evladı tıpkı Hazreti İbrahim aleyhisselam gibi Ateşin ortasında selamette duruyordu. Onu hemen kucağına aldı, çok sevindi ve Cenab-ı Hakk'a şükretti. Daha sonra kendisine Allah'tan bir ilham geldi. Çocuğuna emzirmesi, tehlike anında da Nil nehrine bırakması emredildi ve evladının kendisine geri verileceği büyük bir peygamber olacağı izlendi Nitekim ayet-i kerimede buyrulur. Musa'nın annesine onu emzir, kendisine zarar geleceğinden endişelendiğinde onu denize, ni nehrine bırakıver. Hiç korkup kaygılanma. Çünkü biz onu sana geri vereceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız diye bildirdik. El-Kasas 7 Bunun üzerine Musa Aleyhisselam'ın annesi bir marangoza koşup bir sandık yaptırdı. Musa Aleyhisselam'ı içine koyarak Nil nehrine bıraktı. Sandığı yapan marangoz işin farkına varmıştı. Hemen Firavun'un yanına giderek şikayete teşebbüs etti fakat dili tutuldu. Hiçbir şey söyleymedi. Sonunda Firavun'un adamları onu kovdular. Sandık Nil'den sarayın bahçesine geldi. Cariyeler onu alıp Asiye Validemize götürdüler. Hazreti Musa, Firavun'un sarayında. Yusuf Aleyhisselam'a iman eden Mısır Meliki Reyyan bin Velidin soyundan gelen asiye, Firavun'un hanımıydı. Bir sandık içinde kendisine getirilen Musa'yı görünce, gönlünde ona karşı büyük bir muhabbet payıda aldı. Çocuk çok güzeldi. Onu kucağına alıp bağrına bastı. Sonra Firavun'un yanına götürdü ve bu bizim çocuğumuz olur. İleride bize çok yardımı dokunur, bizi korur. Buna kıyma. Bu ikimizin de güzel bir yavrusu sayılır gibi sözlerle onu ikna etmeye muvaffak oldu. Firavunun karısı sandığın içinde erkek çocuk çıkınca kocasına benim ve senin için bir göz aydınlığıdır. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur ya da ona evlat ediniriz dedi. Halbuki onlar işin sonunu sezemiyorlardı. El-Kasas 9 Hazreti Musa'ya bir süt anne arandı. Fakat çocuk hiçbir anneye emmiyordu. Musa Aleyhisselam'ın ablası Meryem annesinin süt annesi olabileceğini haber verdi. Çünkü annesi Musa'nın ablasına onun izini takip et demişti. O da onlar farkına varmadan kardeşini uzaktan gözetlemişti. Biz daha önceden annesine geri verilinceye kadar onun süt annelerini kabul etmesine, onlara emmesine müsaade etmedik. Bunun üzerine ablası size onun bakımının namınıza üstlenecek hem de ona iyi davranacak bir aile göstereyim mi dedi. El-Kasas 11-12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 şüphelenmesinler diye hemen kabul etmedi. Çünkü bu ayetteki vadin muhakkak gerçekleşeceğini biliyordu. Benim Harun isminde bir oğlum var. Bu şekilde kabul ederseniz emzireyim. Aksi halde emziremem dedi. Böylece onun Musa'nın annesi olduğunu anlamadılar ve Musa'ya ücret mukabili süt vermesini emretti. Firavun ile hanımı Hz. Musa'yı evlat edinmek isterlerken herhalde onun kendi inisiyatiflerinde terbiye edilmekle kendilerine tabi olarak yetişeceğini sanmışlardı. Ancak insan hayatının tahakkukunda iki önemli amil mevcuttur. Veraset ve terbiye. İnsan bazen verasetin bazen terbiyenin bazen de her ikisinin tesir altında kal. Nitekim bu hakikat ayet-i onlar işin sonunu sezemiyorlardı şeklinde ince bir üsluple ifade edilmektedir. Firavun, Hz. Musa'yı bulup öldürebilmek maksadıyla bir rivayete göre 70 bin, diğer bir rivayete göre ise 100 bin küsur masumu katletmişti. Musa Aleyhisselam'ın annesi, onu Firavun'un sarayında emzirmeye başladı. Fakat Vezir Haman durumundan şüphelendi ve ''Bu çocuk senin mi?'' ''Çünkü senden başka hiçbir annenin sütünü emmedi. Yalnız senin sütünü emdi.'' Musa Aleyhisselam'ın annesi de ''Her nedense bütün çocuklar beni sever. Ben de onları severim.'' gibi sözlerle Haman'ı ikna etti. Neticede ona maaş bağladılar. ...ve kendisini altınlarla taltif ettiler. Bu Allah'ın büyük bir lütfuydu. Nitekim Cenab-ı Hak buyurur. Eğer biz... vadimize inananlardan olması için... ...O'nun, Musa'nın annesinin kalbini pekiştirmemiş olsaydık... ...neredeyse işi meydana çıkaracaktı. Bu benim oğlumdur verecekti. El-Kasas 10... Asya Validemiz Musa'yı özlediği zaman süt annesiyle birlikte onu saraya getirtir, hediyelerle karşılardı. Bir gün Musa Firavun'un odasına götürüldü. Firavun'un onun kucağını aldı. Musa sertçe Firavun'un sakınını çekti, kıl kopardı ve bir de tokat attı veya Firavun'un elindeki kamçıyı alıp ona vurdu. Firavun kızdı. İşte benim aradığım düşman budur dedi. Musa'nın katledilmesine karar verdi. Asiye valdemis hemen koştu. O çocuktur, akla ermez. İstersen imtihan edelim. Bir tabak yakut ve elmas, bir tabakta ateş alalım. Eğer Musa yakutu alırsa aklıdır. Ateşi alırsa çocuktur dedi. Firavun kabul etti. Mücevher ve ateş yolu birer tabak getirtip Musa'nın önüne koyulurdu. Musa aleyhisselam elini cevher dolu tabağa götürürken Allah'ın emriyle Cebrail Aleyhisselam müdahale etti ve elini itti. O da ateş kornu aldı ağzına götürdü. Dili yandı ve peltek oldu. Onun bu peltekliği Turdağ'ında yaptığı duaya kadar devam etmiştir. Bu durumu gören Firavun, evet çocukluğundan böyle yapmış dedi ve Musa'yı affetti. Yine sarayda alıkoydu allah Teala Musa Aleyhisselam'ı etrafındaki bütün insanlara sevdirdi. Ey Musa! Sevilmen ve benim nezaretimde yetiştirilmen için sana tarafından bir sevgi verdim. Taha 39 Bu ilahi lütuf sebebiyle Musa'yı gören şahsın gönlünde ona karşı bir sevgi uyanırdı. Nihayet kendisine peygamberlik verildi. Musa yiğitlik çağına erip olgunlaşınca biz ona hikmet ve ilim verdik. İşte Muhsinleri biz böyle mükafatlandırırız. El-Kasas 14 Ayet-i Kerime'de geçen kelimesi Musa Aleyhisselam'ın hem fiziken hem de ruhen kemale ermesi manasındadır ki eksiriyetin görünüşüne göre bu 40 yaşıdır. O bu yaşa gelince Allah ona hüküm ve ilim vermiştir. Hikmet olaraktan mana verilen hüküm kelimesi, tefsirlerde eksriyetle peygamberlik şeklinde izah edilmiştir. Bundan sonra Hz. Musa Aleyhisselam, Firavun'un dininin bozuk ve batıl olduğunu tebliğ etmeye başlamıştır. Kıbdinin Ölümü Firavun'un Kıbdilerden Fatun isimli zalim bir ekmekçisi vardı. Bu kişi bir gün Samiri isimli bir sıptıyı dövmekteydi. Samiri, Hazreti Musa'dan yardım istedi. Musa aleyhisselam da onlara ayırmak için araya girdi. Fatunu iteledi ve onu vurdu. Bu kadarcık bir müdahale karşısında Fatun yere düşerek can verdi. Musa aleyhisselam bu duruma çok üzüldü. Zira onun Fatunu öldürmek gibi bir maksadı yoktu. O sadece Samiri'yi korumak istemişti. Büyük bir kederle Hak Teala'yı iltica etti. Mağfiret diledi. Ayet-i Kerimelerde bu hadise şöyle anlatılmaktadır. Musa, ailesinin habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi tarafından, diğeri düşman tarafından olan iki adamı birbirleriyle dövüşe buldu.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 O yüzden ahali evlerine çekildiği bir vakitte şehre girmişti. Bu iş şeytan işi derken Hz. Musa'nın yaptığı işe değil, zaten ölüm cecasını hak etmiş olan maktulün suçuna işaret ettiği belirtilmektedir. Bununla beraber onu öldürme emri almamış olduğundan, Hz. Musa'nın bu sözüyle kendi fiilini kastettiği de ifade olunmaktadır. Ancak onun böyle bir maksadı yoktu. Düşünmediği bir neticeyle karşılaştığından Musa Rabbim doğrusu kendime zulmettim. Başıma iş açtım. Beni bağışla dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü çok bağışlayıcı, çok esirgeci olan odur. Musa Rabbim bana rüftettiğin nimetlere andolsun ki artık suçlara ve suça sevk edenlere asla arka çıkmayacağım. El-Kasas 16-17 Bu arada Kıptiler Firavun'a ölen Kıpti'nin katilinin bulunması için şikayette bulundular. Firavun kimin öldürdüğüne dair şahit istedi. Herhangi bir şahit getiremediler. Bunun üzerine Firavun aranan şahsın bulunması için şehir dışına çıktı. Ertesi gün Hazreti Musa aynı Sıpti'yi başka bir Kıptı ile yine kavga ederken gördü. Sıpti Musa Aleyhisselam'dan tekrar yardım istedi. Musa ise senin yüzünden nefsime zulmettim dedi. Bu sözü duyan oradaki Kıptı derhal Firavun'a koştu ve Hz. Musa'yı şikayet ederek sizin francınız olan Fatun'un katili Musa'dır dedi. Firavun kısas karar aldı. Bunu Firavun'un amcasının oğlu gizlice Musa Aleyhisselam'a haber verdi. Çünkü o Hazreti Musa'ya iman edenlerden. De. Hz. Musa Aleyhisselam'ın Kıpti'yi öldürdükten ve affı için Rabbine yalvardıktan sonraki durumu, ayet-i kerimelerde şu şekilde ifade edilmektedir. Musa, şehirde korku içinde etrafı gözetleyerek sabahladı. Bir de ne görsün? Dün kendisinden yardım isteyen kimse feryat ederek yine ondan imdat istiyor. Musa ona dedi ki, Doğrusu sen besbelli bir azgınsın. Musa ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince o adam dedik. Ey Musa dün bir cana kıydığın gibi bana da mı kıymak istiyorsun? Demek sen yüzünde ancak yaman bir zorba olmayı arzuluyorsun da ıslah edicilerden olmak istemiyoruz. El Kasas 18-19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 ''Beni zalimler gününden kurtar.'' dedi. El-Kasas 20-21 Musa Aleyhisselam bu davranışıyla aynı zamanda gerçek bir tevekkülün de nasıl olması gerektiğini sergilemektedir. Önce istişare, sonra azim, karar, ardından tedbir, uygulama ve neticeyi Allah'a emanet etmek. Dua ve rıza işte gerçek tevekkül. Mısır'dan,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 ''Doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım.'' dedi. El-Kasas 24 Musa aleyhisselam günlerdir bir şey yememişti, çok açtı. Bu sözleriyle de Rabbinden kendisine azık ihsan etmesini niyaz etmekteydi. Ayetin ikinci cümlesine ''Doğrusu bana indirdiğin hayırdan dolayı muhtacım.'' manası da verilmektedir. Buna göre Musa Aleyhisselam kendisine tevdi edilen yüce vazifeye ve bu dünyada fakir düşüne işaret ediyor. Çünkü o Firavun'un yanında bolluk içindeydi. Fakat bu sözler şikayet değil, Cenab-ı Hakk'ın kendisini selameti eriştirmesine şükür ve açlığını gidermesi için de niyaz Şu Şuayb Aleyhisselam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 Şuayb Aleyhisselam bu cevaba çok memnun oldu. Ve bu ikramımız yaptığın yardım için değil, misafirimiz olduğun içindir. Haydi ye, dedi. Bunun üzerine çok yorgun ve aç olan Hazreti Musa Aleyhisselam yemeği yedi ve istirahate çekildi. Safura, babasına bu kimseyi ücretle tutmasını tavsiye etti.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 Kızı, onu sizin adınıza davet edip buraya getirirken bana arkamdan yürü, önümde yürüme dedi. Bu sözünden onun emin biri olduğunu anladım cevabını verdi. Musa Aleyhisselam'ın Safura ile evlenmesi. Şuayb Aleyhisselam, Hz. Musa'yı çok beğenmişti. Onu yanındalı koymak istediği bir çare düşündü. Sonunda kızı Safura ile evlenmesini teklif etti. Musa Aleyhisselam bunun nasıl mümkün olabileceğini sorunca Şuayp Aleyhisselam 8 sene koyunlarına bakması şartıyla kızıyla evlenebileceğini söyledi. Ancak 10 sene bakarsa daha iyi olacağını bildirdi. Gayesi Hazreti Musa'nın daha uzun müddet yanında kalmasıydı. Bu konuşma Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirilir. Şu ahip dedi ki, ''Bana sekiz yıl çalışmanın şartıyla şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Eğer on yılı tamamlarsan, artık o da senden bir lütuf olur. Yoksa sana ağırlık vermek istemem. İnşallah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 peygamberliğinden sonra da çobanlığa devam etti ve milletini birçok kötülüklerden korudu. Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a koyunları sulamak istediğinde asasını bulunduğu yere varıp su çıkarmasını ilham etti. Bu lütuf sayesinde Hazreti Musa davarları sulamakta sıkıntı çekmiyordu. Nihayet Musa Aleyhisselam,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 İşte bunun için Musa aleyhisselam asasını hiç yanından ayırmıyordu. Hz. Musa asayla birçok tecelliye şahit oldu. Sanki bu tecelliler asada meydana gelecek olan büyük bir mucizeye hazırladı. Medyen'den Mısır'a gidiş ve Tuva Vadisi. Musa aleyhisselam on yıllık müddetin dolması üzerine... Şuarp Aleyhisselam'dan izin isteyerek zevcesi Safura ile beraber Mısır'a dönmeye karar verdi. Koyunlarını da yanlarına alarak kış mevsiminde yola çıktılar. Hz. Musa'nın gayesi kardeşi Harun'u da yanına alıp İsrail oğullarının zulüm altında bulundukları Mısır'dan çıkarmaktı. Yolda şiddetli bir yağmur bastırdı. Bir kış aşk akşamıydı. Her yer zifiri karanlıktı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 ailesini oradan bir ateş alıp döneceğini ve bulundukları yerden ayrılmamasını temmih etti. Aslında onun gördüğü ateş, kendisini peygamberliğe hazırlamak için bir işaretti. Ayet-i kerimelerde şöyle buyurdu. Sonunda Musa süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca Tur tarafında bir ateş gördü. Ailesine siz burada bekleyin. Ben bir ateş gördüm.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 Musa aleyhisselam ışık tarafına doğru gitti. Orayı varınca yeşil bir ağaç üzerinde parlak bir ışık sütunuyla karşılaştı. Oraya gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ kıyısından oradaki ağaç tarafından kendisine şöyle seslenildi. Ey Musa! ''Bil ki ben, bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ım.'' El-Kasas 30. Oraya vardığında kendisine tarafımızdan, ''Ey Musa!'' diye seslenildi. ''Muhakkak ki ben, evet ben, senin Rabbinim.'' ''Hemen alınlarını ayakkabılarını çıkar.'' ''Çünkü sen kutsal Tuva vadisindesin.'' ''Ben seni seçtim.'' ''Şimdi...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 Sonra mahvolursun. Daha 11-16. Allahü Teala Hz. Musa'ya Mukaddes Tuva Vadisi'nde nalınlarını çıkardı diye emretti. Çünkü orası Hak Teala'nın huzuru, yaygısıydı ve oraya ayakkabıyla basılması uygun değildi. Ayrıca orada yalın ayak yürümek tevazu ve edep çiğetinden en münasip olan idi. İki büyük mucizeyle verilen nübüvet. Nalınlarını çıkar hitabından sonra Musa Aleyhisselam'a asasını yere atması emrolundu. Asa dev bir yılan haline geldi. Hz. Musa korktu. Kendisine korkmaması zira emniyet içinde olduğu bildirildi. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Ve Musa'ya asanı at denildi. Musa attığı asayı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 Taha 17 Musa Aleyhisselam'da O benim asamdır. Ona dayanırım. Onunla davarlarıma yaprak silkelerim. Benim ona başkaca ihtiyaçlarım da vardır dedi. Taha 18 Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu Yere at onu ey Musa dedi. Taha 19 Hz. Musa derhal emri yerine getirdi. Onu hemen yarattı. Bir de ne görsün? Hızla sürünen bir yılan değilim. Taha 20 Bunu gören Musa Aleyhisselam kaçmaya başladı. Ancak Allahu Teala al onu, korkma. Biz onu şimdi ilk haline döndüreceğiz buyurdu. Taha 21.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 Elinin böyle parlak olmasından sana ve başkalarına bir korku gelirse, elini tekrar koyuna sok. Böylece yine evvelki şekline gelir buyuruldu. Hz. Musa aleyhisselama verilen yedi beyza, bembeyaz parlak el mucizesi ayeti kerimelerde şu şekilde anlatılır.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 Firavun ve onun adamlarına karşı Rabbin tarafından iki kesin delildir. Çünkü onlar yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır diye vahyedildi. El-Kasas 32 Böylece Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a iki büyük mucizeyle birlikte peygamberlik vazifesi verdi. Dini tebliğ etmesini bildirdi. Bunun içinde önce Firavun'a gitmesini emretti. Firavun'a git. Çünkü o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 ...kurdu koyunlarına çoban eder... ...ve meleklerimi de... ailenin muhafız kılır. Ey Musa... ...nedir bu düşündüğün? Annen seni denize bıraktığı zaman... ...seni kim kurtardı? Bundan sonra... ...seni anneni tekrar kim kavuşturdu? Sen hani... ...birini kaza ile öldürmüştüğünde de... ...firavun seni aramaya koyulmuş...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 Allah-u Teala kardeşiyle ona siz ikiniz benim ordularımdan iki büyük ordusunuz. Zayıf ve ezik olamazsınız buyurdu. Musa Aleyhisselam bu büyük vazifenin ağırlığı karşısında Cenab-ı Hakk'a şöyle ve niyazda bulundu. Rabbim yüreğime genişlik ver.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 Sonra onu denize nile bırak. Deniz onu kıyıya atsın da benim düşmanım ve onun düşmanı olan biri onu alsın. Ey Musa, sevilmen ve nezaretimde yetiştirmen için üzerine benden bir muhabbet koydum. Daha 37-39. Hani kız kardeşin gidip ona bakacak beni size bulayım mı diyordu. Böylece seni gözü gönlü mutluluk dolsun. Ve üzülmesin diye annene geri vermiştik. Ve birini öldürdüğünde de seni endişeden kurtardı. Seni iyiden iyiye imtihandan geçirdi. Bunun için yıllarca medyen halkı arasında kaldı. Sonra takdire göre bu makama geldi Musa. Taha akır. Seni kendim için elçi seçtim. Sen ve kardeşin birlikte ayetlerimi götürün. Zikrimden uzak kalmayın. Firavun'a gidin. Çünkü o iyiden iyi yazdı. Taha 41-43 Cenab-ı Hak Musa ve Harun Aleyhisselam'a peygamber oldukları halde kendisini zikretmelerini emrettiğine göre bu ilahi emrin bizler için ne kadar emniyet arz ettiği aşikardır. Kalbi eğitim her mümin için zaruridir. İman cevherinin merkezi kalp olduğu gibi zikir cevherinin merkezinde kalptir. Zikir kalbe oturduğu zaman hakiki huzur haline kavuşur. Ayet-i kerimede buyrulur. Bunlar iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükûnete erenlerdir. Ağah olunuz. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle ekminan eder. Huzur bulur. Er-Rahat 28. Hazreti Musa ve Hz. Harun aleyhisselam, Nil nehrinin kenarında buluşup kucaklaştılar. Hz. Musa kardeşi Harun'a, Haydi Firavun'a gidelim. Zira Allah Celle Celaluhu, ikimiz de bununla vazifelendirdi dedi. Sonra ikisi birlikte dediler ki, Rabbimiz, doğrusu biz, onun bize aşırı derecede kötü davranmasından, kelt iyice azıtmasından endişe ediyoruz. Allahu Teala buyurdu. Korkmayın. Çünkü ben sizinle beraberim. İşitir ve görürüm. Daha 45 46. Haydi Firavun'a gidip deyin ki gerçekten biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz. İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. Eşua 16 17. Ancak Allahu Teala bu tebliğ yaparken riayet edilmesi gereken üstü bu da şöyle bildirdi. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki o aklını başına alır veya korkar. Taha 44. Hak dostlarından Yezid Errakaşi bu ayet okuyunca şöyle buyurmuş. Ey kendine düşmanlık edene bile merhametle muameleyi emreden Allah'ım! Kim bilir dost olup insanları sana çağıranı nasıl muamele edersin? Cenab-ı Hak, Firavun'un tevhid akredesine gelmeyeceğini ilmi ilahisiyle bildiği halde, Musa aleyhisselama ona karşı leyin, bir lisan kullanmasını emretmiştir. Bu talimat, Hazreti Musa'nın şahsında,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 O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba ve katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet. Bağışlanmalar için dua et. Yapacağın bir iş hakkında onlarla istişare et. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a tevekkül et.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 ...ve beni peygamberlerden kıldı. O başıma kalktığın iyilikse... ...İsrailoğlarını... ...köleleştirmenin bir neticesi değil miydi dedi. Eşuara 20-22. Musa aleyhisselam devamda, ...işte sen böylece zulmettin. Beni alemden ayırdın. Fakat... ...daha sonra Rabbim bana ilim ve hikmet verdi. Beni peygamber kıldı dedi. Fakat Firavun Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi. Taha Kertavuz. Firavun alemin Rabbi de nedir dedi. eş Ara 23 O da bizim Rabbimiz her şeye hılkatini varlık ve özelliğini veren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 Firavun etrafında bulunanlara İşitiyor musunuz dedi. Musa sözüne devam ederek dedik: O sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbidir. Tanrı olduğunu iddia eden Firavun bu sözlere sinirlendi. Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir dedi. Musa da şöyle dedi: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 Asasını atıverdi. Bir de görsünler. Asa büyük bir yılan vermiş. Eşhuarha 29-32 Tanrı olduğunu iddia eden firavun, gördükleri karşısında korku ve dehşete kapıldı. Ne olur onu tut. Bütün beni İsrail'e serbet bırakacağım dedi. Musa aleyhisselam da asayı eline aldı. O yeniden eski haline döndü. Firavun sordu. Başka var mı? Musa aleyhisselam elini de koyuna sokup çıkardı. O da seridenlere bembeyaz görülen, gözleri kamaştıran bir nur oluverdi. Eşuara 33. Firavun yine korktu. Bu mucizelerden sonra ise?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 Firavun çevresindeki ileri gelenlere Hz. Musa'yı kastederek, bu doğrusu çok bilgili bir sihirbaz, sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor, şimdi ne buyurursunuz dedi. Eşvara 34-35 Mucize ile sihrin müsabakası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 Böylece sihirbazlar, belli bir günün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi. Halka, siz de toplanıyor musunuz? Haydi, hemen toplanın denildi. Eşhuarı 38-39 Müsabaka günü herkes toplanmıştı. Halk, olacakları izlemek için sabırsızlanıyordu. Firavun'un adamları, eğer üstün gelirlerse...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 Musa aleyhisselam ise sihirbazları ikaz etti. Musa onlara yazık size Allah hakkında yalan uydurmayın. Sonra o bir azab ile kökünüzü keser. İftira eden muhakkak perişan olur dedi. Taha 61. Bu ikaz sihirbazları düşünmeye sevk etti.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 43 44. Musa bir de baktı ki büyüleri sayesinde ipleri ve sopaları kendisine gerçekten koşuyor gibi görünüyor. Musa birden içinde bir korkuluydu. Ona korkma. Üstün gelecek olan kesinlikle sensin.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 Sihirbazlar Firavun ve Mısır halkının önünde yere birkaç değnek ve ip atmışlardı. Onlar da kıvrılıp yılan gibi görülmeye başlamıştı. Ancak emri ilahiyle Musa Aleyhisselam asasını atınca o kocaman bir ejderha olup meydandaki bütün sihir aletlerini yuttu. Sihirbazlar bu halin beşeri bir sanat ve marifet değil ilahi bir mucize olduğunu anladılar. Çünkü sihir olsaydı atılan değnek ve ipler sihir bozulduğunda yerinde kalırdı. Halbuki sihirbazların sihirleri bozulup iptal edildiği gibi aynı zamanda değnek ve ipler de ortadan kaybolmuştu. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yapmakta oldukları yok olup gitti. El-Araf 118 Musa Aleyhisselam'ın asası, sihirbazların sihir aletlerinden ne varsa hepsini yutmuş, fakat asada hiçbir farklılık olmamıştı. Allah Celle Celaluhu, bunun beşeri bir hüner olmadığını, bilakis kudret-i ilahi olduğunu sihirbazlara göstermeyi murad etmişti. Zira o esnada sihirbazların yaptığı şey, beşeri bir hüner ve kabiliyete dayanan bazı göz boyama oyunlarından ibaretti. Musa Aleyhisselam'ın asasında zuhur eden harikulade hadise ise Allahu Teala'nın kudretinin tecellisinden başka bir şey değildi. Onun için sihirbazların alelade hünerlerini yok ediyordu. İşte bunun içindir ki Hz. Musa'nın beşeri bir hüner sahibi mi olduğunu yoksa semavi bir kudretle mi desteklendiğini anlamak isteyen sihirbazların reisi arkadaşlarından birine şöyle dedi. Bu işler olurken Musa'ya dikkatle bak bakalım. O anda ne gibi bir hal içinde olacak? Arkadaşı da öyle yaptı. Musa Aleyhisselam'ın hal ve tavırlarını dikkatle süzdü. Durumu başsihrbaza şöyle bildirdi. Hadise meydana gelirken Musa'nın rengi atıyordu. Kendisi bir tarafta Haşetullah içerisinde ve ilahi bir tecelliye mazhar durumdayken Asa da bir tarafta işine devam ediyordu. Bunu öğrenen sihirbazların reisi şunları söyledi. Öyleyse bu tecelli Allah'tandır. Musa'nın işi değildir. Zira bir sihirbaz kendi sihrinden korkmaz. Hiçbir sanatkar kendi sanatından korkmaz. Bilakis onu kolayca ve rahatlıkla icra eder. Bunları söyleyen sihirbazların reisi, daha sonra Musa Aleyhisselam'ın hak peygamber olduğuna iman etti. Diğer sihirbaz arkadaşlar da kendisine tabi oldular ve iman ile şereflendiler Kur'an-ı Kerim'de buyrulur. İşte bu mucizeyi gören sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, ''Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik.'' dediler. Firavun öfkeden gözü dönmüş bir halde. Ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha. Demek ki o size sihir öğreten büyünüzmüş. Ama şimdi size yapacağımı görecek ve bileceksiniz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim. Hepinizi astıracağım. Dedi. Eşuara 46-49 Bir başka ayeti kerimede de bu hal şöyle bildirmektedir. Firavun şöyle dedi. Ben size izin vermeden ona inandınız öyle mi? Hakikat şu ki o size sihir öğreten büyünüzdür. Şimdi mutlaka elleriniz ile ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. ...ve sizi hurma darlarına asacağım. Böylece hangimizin azabının daha şiddetli ve sürekli olduğunu... ...iyice anlayacaksınız. Taha 71. Menfaate dayanan birlik ve beraberliklerin ömrü de menfaatle sınırlıdır. Sihirbazlar iman etmeyip firavunu desteklemeye devam etselerdi... Firavun'un katında makbul işler, kişiler olacak, belki nimetler içinde gözeceklerdi. Ancak kalpleri imana açılıp kendilerine hidayet verince, baki olan ebedi nimeti, fani yani geçici olan rahatlığa tercih ettiler ve Firavun'un tehditlerine karşı bize gelen apaçık mucizelere ve bizi yaratana seni tercih edemeyiz. Dolayısıyla sen yapacağını yap. Sen ancak bu dünyada hükmünü geçirebilirsin dediler. Daha yetmiş iki. Sonra da zarar yok. Hiç şüphesiz ki biz Rabbimize döneceğiz dediler. Eşuara elli. Çünkü el ayaklarının çaprazlama kesilmesi ancak bu fani dünyaya ait bir azabidi. Beden neticede toprağa verilecek bir kurbandır. Bedende fanilik, ruhta ise ebedilik, sonsuzluk vardır. Fani olan, baki olana tercih edilemez. Bunun içindir ki sihirbazlar apaçık mucizeleri görünce ayette buyurulduğu çile Firavun'a O'nun ummadığı bir tavır sergilediler. Senin zulmün bize bir zarar veremez. Senin zararın dünyaya aittir. Ahiret saadeti ise ebedidir dediler. Devamla şöyle dediler. Biz hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın büyüğü bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah mükafatı en hayırlı ve cezası en sürekli olandır. Daha 73. Biz ilk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız. Eşra 51. Ve ardından Cenab-ı Hakk'a şöyle dile geldi. ''Rabbimiz bize bol bol sabır, Rabbimiz bize bol bol sabır ver ve Müslüman olarak canımızı al.'' El-Araf 126 ''Velhasıl sabahleyin kafir bir hüviyetle müsabakaya çıkan sihirbazlar kısa bir müddet sonra kolları ve bacakları çapraz kesilerek hepsi de birer mümin.'' şehit ve veli olma şerefiyle Cenab-ı Hakk'a kavuştular. Sihirbazlarla Hz. Musa Aleyhisselam arasında vuku bulan bu hadise Kur'an-ı Kerim'de siyak ve sibak bakımından bazı farklılıklarla dört ayrı surede zikredilmektedir. Bir kez vuku bulmuş olan bu hadisenin Kur'an-ı Kerim'de dört ayrı yerde anlatılmış olması şüphesiz ki onun mühtevasındaki pek çok sır ve hikmetlerle birlikte ehemmiyetini de vurgulamaktadır. Ne kadar ibretlidir ki sihirbazlar maruz kaldıkları şiddetli zulüm karşısında Ya Rabbi bizleri bu zalimin zulmünden kurtar diye dua etmemişler. Fanilerin eza ve cefalarına sabredip Müslüman olarak can verebilmeyi niyaz etmişlerdi. Zira onlar imanları hususunda herhangi bir zaafa düşmeden son nefeslerini iman ile verebilme endişesi içindeydiler. Son nefesle alakalı olarak Kur'an-ı Kerim'de Ey iman edenler! Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Ali İmran Yüzük buyurmaktadır. Bu ikaz ilahi ilahiye riayetin yegane çaresi de Allah ve Resulü'nün gösterdiği istikamet üzere yaşayıp son nefes hususunda Allah'ın lütfuna itici elinde bulmaktır. Sırat-ı müstakim üzere yaşayıp bu haliyle Cenab-ı Hakk'a vasıl olabilmenin yolu bir ayeti kerimede de şöyle beyan edilmektedir. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ayaklarınızı kaydırmaz. Muhammed 7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 Eğer Firavun'un tanrılığını kabul etmezsen, kızının gırtlağını keseceğiz diye tehdit ettiler. Maaşta yine imanından dönmedi. Nihayet kızını gözlerinin önünde katlettiler. Ve kanlarını da Hatun'un yüzüne sürdüler. O hale büyük bir aşk ve vecd içinde Allah biridir.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 Maaş dağıtın, bu acıya da sabrederek imanından vazgeçmedi. Sonunda üç aylık yavrucunu da fırına attılar. Rivayete göre çocuk ateşlerin arasında dile gelerek şöyle dedi. Anneciğim sakın imanından vazgeçme, sabret. Cennet ile senin arasında bir adım mesafe kaldığını görüyorum. Bu sözü duyanların çoğu Hazreti Musa'ya iman ettiler. Nihayet Maaşta Hatun şehit edildi. O daha cennette yavrularının yanına gitti. Bir hadis yerite Maaşta Hatun'la ilgili olarak şöyle buyurulmaktadır: Übey bin Kâb radiyallahu anh'ın anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde çok hoş bir koku duydu ve Ey Cibril, bu güzel koku da nedir diye sordu. Cebrail Aleyhisselam da şöyle buyurdu. Bu Maşta iki çocuğunun ve kocasının kabirlerinin kokusudur. Asiye Validemizin şey edilmesi. Asiye Validemizin şehit edilmesi.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 Hazreti Musa Aleyhisselam tevhid akidesini tebliğ ettikçe müminler çoğalıyor. Firavun'un da hıncı ve zulmü artıyordu. O büyük bir kule yaptırdı. Bu kule hayvanla çıkılıyordu. Kule 7 senede tamamlanmıştı. Ahmak Firavun güya bu kulenin tepesine çıkıp Musa'nın Rabbi ile görüşecekti. O tevhid akidesinden habersiz olduğu için kendisindeki Allah imajı beşeri alemdeki şekillere yani antropomorfik akideye dayanıyordu. Bu ise Allah'ı şekillendirici bir telakkiydi. Aynen Yunan dinlerindeki gibi çok tanrılı tasavvura sahipti. Yer tanrısı, gök tanrısı, aşk tanrısı ve bunun gibi. Firavun bu koleden semalara bakacak Musa'nın Rabbini rastlamadığını halka yayacaktı. Veya biz bunca gücümüz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 Böylece firavuna yaptığı kötü iş süslü gösterildi ve yoldan saptırıldı. Firavun'un tuzağı tamamen boşa çıktı. El-Mü'min 36 37. Rivayete göre Allahu Teala Cebrail Aleyhisselam'a emretti. O da kanadıyla kuleye vurdu, bina üçe ayrıldı. Binlerce asker öldü, tuğla ve kerimet pişirenler de yandılar. Firavun bunda da muvaffak olamayınca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 Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak eder ve onların yerine sizi yeryüzünde hakim kılarda nasıl hareket edeceğinize bakar, dedi. El Araf 129 Böylece Allah istikbalin, iman edenlerin olacağına işaret etmekteydi. Kıbtiler zulümlerine devam ediyorlar.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 Kıptiler azabı gördüklerinde Hazreti Musa'ya büyük alim diye hitap ediyorlardı. Azap kalkınca da isyanlarına devam ederek bu zaten geçiciydi diyorlardı. Belalar zulüm kemal erdiği zaman gelmeye başlar. Ayet-i Kerime'de de bildirildiği gibi Kıptilerin zulmü iyice şiddetlenip kemaline erince üzerlerine birçok musibetler indirildi. 1. Tufan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 Kıbdilerin bir türlü ustanmaması üzerine Allahu Teala Nil nehrini kan haline getirdi. İçecek su bulamadılar. Nil nehri sıpliler içerken ve kullanırken asli berraptlığını muhafaza ediyor. Kıbdilere ise kan oluyordu. Yine Musa Aleyhisselam'a koşup yalvardılar. Bu musibet de üzerlerinden kaldırıldı. Fakat yalancı ve nankör Kıbdiler... ...yine isyanlarına döndüler. Bütün bu tecelliler karşısında... ...firavun her acı düştükçe... ...bırakın beni, Musa'yı öldüreyim. Kurtarabilirse Rabbine yalvarsın. Çünkü ben onun... ...dininizi değiştireceğinden... ...yani putperestlikten vazgeçileceğinden... ...yahut yeryüzünde fesat çıkaracağından korkuyorum diyordu. El Mümin 26. Firavun'un bu şekilde konuşması...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 ''Sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım'' dedi. El-Mü'min 27 Firavun'un Sefil Propagandası Hz. Musa'nın mucizeleri karşısında acile düşen ve halkının tevhid dinine gireceğinden korkan Firavun, Nil'in kenarında bir otağı kurmuştu. İki sene müddette girip geçenlere, ''Musa'ya inanmayın'' diyor, ve taptığınız ilahlarla beraber ben de sizin Rabbinizim diyordu. Firavun kavmine seslendi ve şöyle dedi. Ey kavmim, Mısır mülkü ve altından akıp giden şu ırmaklar benim değilim. Hala görmüyor musunuz? Yoksa ben, zayıf ve neredeyse söz anlatamayacak durumda bulunan şu adamdan daha hayırlı değil mi? Ez-i 51-52 Firavun kendisinin saltanat, kudret, servet ve ihtişamını ortaya koymak istiyor. Buna mukabil Musa aleyhisselamın dilinde tutukluk bulunan fakir ve zayıf bir kimse olduğunu söylüyordu. Ona altın bilezikler verilmeli veya yanında ona yardımcı melekler gelmeli değil miydi? Ezuruh 53 diyerek böyle birinin peygamber olamayacağını iddia ediyordu. İşte böylece Firavun kavmini aldattı. Onlar da kendisine boyun eğdiler. Onlar fasık bir kavmdir. Ez-Zuhruf 54. Mısır'dan çıkış. Firavun ve adamları dünyevi üstünlüklerini kullanarak Allah'a iman edenlere zulmediyorlardı. Gördükleri birçok mucizelere ve başlarına çöken İlahi azap tecellilerine rağmen bir türlü uslanmıyor, iman etmek istemiyorlardı. Nihayet Musa Aleyhisselam, onlar hakkında beddua etmek mecburiyetinde kaldı. Musa dedi ki, Ey Rabbimiz! Gerçekten Sen, Firavun ve kavmine dünya hayatında zinet ve nicemalar arayın. Ey Rabbimiz! onlara bu nimetleri, inananları senin yolundan saptırsınlar ve elem vereceği cezayı görünceye kadar iman etmesinler diye mi verdin? Ey Rabbimiz! Onların mallarını yok et, kalplerine sıkıntı ver ki iman etsinler. Allah da Musa ve Harun'a ikinizin de duası kabul olmuştur. O halde siz doğruluğa devam edin, ve sakın o bilmezlerin yoluna gitmeyin dedi. Yunus 88-89 Bundan sonra Kıpti halkında cilt hastalığı başladı. Üç gün kuraklık oldu. Her Kıpti ailesine ayrı ayrı musibetler geliyordu. Firavun da mecbur kalarak beni İsrail'in Mısır'dan çıkmasına izin verdi. Ancak her zaman olduğu gibi tehlike geçince yine sözünden döneceği maakket. Bu sebeple Musa Aleyhisselam Allah'ın emri mucibince İsrail yolalları ile beraber Süveyş'e doğru gece vakti hareket etti. O sabah Firavun'un ailesindeki bütün kızlar tauna yakalanıp öldüler. Firavun zaten öfkeliydi. Kızlarının ölümüyle öfkesi iyice arttı. Bunları Musa yaptırdı. dedi. Firavun'un bunların defniyle meşgul olması, Hz. Musa'ya epey bir zaman kazanılmıştı. Nitekim, Firavun durumu öğrenince, iş işten geçmişti bile. allah Teala buyurur, Musa'ya, kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz diye vahyettik. Eş-i Arâ 52 Ant olsun ki biz Musa'ya, ''Kullarımla birlikte gecelen yola çık da size yetişilmesinden korkmaksızın ve boğulmaktan endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç.'' diye vahyetmiştik. Daha 77. Durumu öğrenmiş bulunan Firavun telaş içindeydi. Firavun, şehirlere asker toplayıcılar gönderdi. Esasen bunlar sayıları az, bölük pörçük bir cemaattir. Böyleyken... ''Kesin kes bizi öfkelendirmişlerdir. Biz ise elbette uyanık ve yek vücut bir cemaatiz.'' diyor ve dedirtiyordu. Eşşuara 53-56 Nihayet Firavun ordusunu toplayıp Musa Aleyhisselam ve İsrailoğlan'ın peşine düştü. Derken Firavun ve adamları gün doğumundan onların ardına düştüler. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın ashabı işte yakalandık dediler. Musa asla dedi, Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir. Eşuara 60-62 Musa aleyhisselamın önünde Kızıldeniz, arkasında ise Firavun'un ordusu vardı. Kızıldeniz selamet ve felaket deryası. Musa Aleyhisselam'ın önünde Kızıl Deniz, arkasında ise Firavun'un ordusu vardı. Bunun üzerine Musa'ya asan ile denize vur diye vahyettik. Vurunca deniz derhal yarıldı, 12 yol açıldı. Her bölük koca bir dağ gibi oldu. Eşya ara 63. İki tarafı dağlar gibi suların arasındaki yollardan beni İsrail kavmi geçmeye başladı. Hatta İsrailoğulları Hazreti Musa'ya ''Ey Musa, aramızda pencereler aç da birbirimizi seyredelim.'' dediler. Musa Aleyhisselam dua etti, dalgaların arasından pencereler açıldı. Geçerken birbirlerini de görmeye başladılar. Firavun istidraç sahibiydi, ordusuna döndü. ''Denize bakın, benim önümde yürüyüp gitmiş olan kölelerime yetişmem için... Heybetimden nasıl da yarılıp yollar haline geldi. Yani Firavun denizin yarılmasını Musa Aleyhisselam'ın mucizesi olarak değil de kendi istidracı olarak görecek kadar gaflet, hamakat ve dalalet içindeydi. Sonra da askerlerine emir verdi. Onların hepsini öldüreceğim. Yürüyün denize. Fakat bir an korkup tereddüt etti. Vazgeçmeyi düşündü. Rivayete göre o sırada Cebrail Aleyhisselam beyaz bir at üzerinde önlerine çıktı ve haydi yürüyün dedi. Mikail Aleyhisselam da Firavun'un ordusunun arkasına geçerek geridekilere haydi geride kalmayın yürüyün diye destek verdi. Sonunda bütün ordu harekete geçti. Allah-u Teala buyurur Ötekilerini de oraya yaklaştırdık Eşşuara 64 Hazreti Musa ve kavminin ardından Firavun ve ordusu da denizde açılan yollara girdiler Fakat ilahi kahrın tecellisiyle O engin derya içinde helak olup gittiler Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardık. Sonra ötekileri suda boğdu. Eşuara 65-66 Biz de ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerinden intikam aldık ve onları denizde boğdu. El-Araf 136 Böylece Bizi öfkelendirince onlardan intikam aldık. Hepsini suda boğdunuz. Onları sonradan gelenler için bir selef ve ibret alınacak bir misal kıldık. Ez-Zuhruf 55 56. Şüphesiz bunda bir ibret vardır ama çokları iman etmiş değillerdir. Eş-Şuara 67. Allah'ın lütfuyla Beni İsrail'in hepsi kurutulmuştu. O gün Muharrem ayının 10. günüydü. Şükür orucu tutuldu. Allahu Teala bu ihsanını ayet-i kerimede şöyle hatırlatır. Hatırlayın ki sizi firavun taraftarlarından kurtardık. Çünkü onlar size azabın en kötüsünü reva görüyorlar. Yeni doğan erkek çocuklarınızı kesiyorlar. Fenalık için kızlarınızı hayatta bırakıyorlardı.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 Biz İsrailoğlarına denizden selamette de geçirdik ama Firavun ve askerleri zulmetmek ve saldırmak üzere onları takip etti. Nihayet denizde boğulma haline gelince şöyle dedi: İnandım. Gerçekten İsrailoğullarının iman ettiğinden başka ilah yokmuş. Ben de Müslümanlandım. Yunus 90. Kızıl denizin girdaplarında ...boğulmak üzereyken mecbur kalarak... ...iman halkasına tutunmak isteyen Firavun'a... Allahu Teala şöyle buyurdu. Şimdi mi iman ediyorsun? Halbuki sen... ...bundan evvel ömrün boyunca isyan etmiş... ...daima fesatçılardan olmuştun. Yani bir bela gelince uslanmış... ...salim kalınca da tekrar eski isyanına devam etmiştin. Şimdi de böyle yapacağın için...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 Seni deniz kenarında bir köşeye atacağız. Cesedini tam ve noksansız, bozulmamış bir halde, çıplak ve elbisesiz olarak, senden asırlar sonra geleceklere bir ibret olarak koruyacağız. Son senelerde yapılan araştırmalara göre Firavun'un cesedi, sahilde yüzük oyun secde her bir şekilde bulunmuştur. Bu ceset şu an British Museum'da bulunmakta, halka teşhir edilerek bir ibret manzarası sergilenmektedir. Bu hakikat, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği kıyamete kadar devam edecek bir mucizesidir. Firavun'un cesedi asırlarca Kızıldeniz'de kalmasına rağmen Allahu Teala'nın kudretiyle çürümemiştir. Ayet-i Kerim'de de bildirildiği gibi cesedi korunarak asırlar sonra sahile atıldı. Nitekim 3000 yıl sonra bulunup aleme ibret olmak üzere İngiltere'de bir müzeye kondu.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 Ve kızlarınızı hizmetçi olarak kullanıyordu. Buna rağmen siz Allah'a isyan edip ona karşı şirke mi dalacaksınız? dedi. Allahu Teala buyurur. İsrailoğlarını denizden geçirdik. Orada kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir kavme rastladılar. Bunun üzerine, ey Musa, onların ilahları olduğu gibi. ''Sen de bizim için bir ilah yap.'' dediler. ''Musa, gerçekten siz cahil bir toplumsunuz.'' dedi. El-Arahf 138 Şüphesiz bunların içinde bulundukları din yıkılmıştır. Tapmakta oldukları da batıldır. Musa dedi ki,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 Sonunda biz onları Firavun ve Kamini bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve değerli bir yerden çıkardık. Eşuara 57-58. Hor görüp ezilmekte olan o Kamii Yahudilerde, içini bereketle doldurduğumuz yerin doğu taraflarına ve batı taraflarına miras çıkıldık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğlan'a verdiği güzel söz yerine geldi. Kirah'ın ve kavminin yapmakta olduklarını ve yetiştirdikleri bahçeleri helak ettik. El-Araf 137 Böylece bunlara İsrailoğullarını mirasçı yaptık. Eş-Şuara 59 Onlar geri nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler bırakmışlardı. İşte böylece biz de onları ...başka bir topluma miras bıraktı. Gök ve yer onların ardından ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi. Ettohan 25-29 Cenab-ı Hak kahri ilahiye duçar olan toplumların... ...hazin akıbetlerini ve tarihin çöplüğünde kaybolup gitmelerini... ...aşağıdaki adi i ne güzel tasvir eder...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 Allah Teala'nın tahini şöyledir. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yeryüzüne salih kulların varis olacaktır diye yazmıştı. El-Enbiya 105. Bu ayeti kerimede zulmün ve zalimlerin sürekli payidar olmayacağı, iyiliğin asıl kötülüğün ise arzi olduğunu hâkimiyetin eninde sonunda salihlerin eline geçeceğinin mukadder olduğu ifade buyurulmaktadır. Bu da İslam'ın dünya hayatı hususundaki cihan-şumul görüşünü de sergilemektedir. Hz. Musa Aleyhisselam, kavmini Kenan diyarına götürmek için yola çıkmıştı. Arz-ı denilen yere yerleşeceklerdi. Musa Aleyhisselam, her koldan bir temsilci seçti. Yuşa bin Nun ve Kalip bin Yuhne'nin reisliğinde, oradaki kavmi keşfe gönderdi. Gidenler Amerika kavmini çok güçlü buldular. Fakat bunu herhangi bir korkuya sebebiyet vermemesi ve haleti ruhiyelerinin bozulmaması için kavimlerini anlatmamak üzere anlaştılar. Zaten Hz. Musa aleyhisselam da onlara böyle yapmalarını tembihlemişti. Ancak Yuşa bin Nun ve Galip bin Yuhniye'nin dışındakiler durumu kavimlerini anlattılar. İsrailoğulları da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 Dünya nimetlerine kavuşmuş ve rahata alışmışlardı. Dünyevi istek ve arzularını arttırmışlar. Hazreti Musa'dan kudret helvası ve bıldırcın eti istemişlerdi. Bu nimetler kendilerine her gün bahşedildi. Bunlara ilaveten Musa Aleyhisselam asasıyla taşa vurmuş. Oradan da 12 pınar fışkırmıştı. Cenab-ı Hak buyurur. Ve sizi bulutla gölgeledik. Size kudret elvası ve buldurcun gönderdik. Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyiniz dedik. Hakikatte onlar bize değil, sadece kendilerini nankörlük ediyorlardı. El Bakara, El Musa çölde kahmi için su istemişti de, biz ona denene taşa vur demişti derhal taştan 12 pınar hoşkırdı. Her bölük içeceği kaynağı bildi. Onlara Allah'ın rızkından yiyin, için, sakın yerizinde bozgunculuk etmeyin dedik. El atmış. Biz İsrailoğlarını oymaklar halinde 12 kabileye ayırdık.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 Emirlerimizi dinlememekle bize değil, kendilerine zulmediyorlardı. El-Araf 160 Ey İsrailoğulları, Sizi düşmanınızdan kurtardık. Turun sağ tarafına gelmeniz için size vade tanıdık ve size kudret elvasıyla bıldırıcın eti lütfettik. Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyiniz.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 ...mercimeğinden, soğanından bize çıkarsın dediniz. Musa ise, daha hayırlı olanı daha değersiz bir şeyle değiştirmek mi istiyorsunuz? O halde şehrin, zira istedikleriniz sizin için orada var dedi. İşte bu hadiseden sonra, üzerlerine aşağılık ve yoksulluk damgası vuruldu. Allah'ın gazabına uğradılar. Bu musibetler onların başına...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 arzı mukaddes onlara 40 yıl yasaklanmıştır. Bu müddet içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Artık sen fasık toplum için üzülme dedi. el 25 26. Andolsun ki Allah İsrailoğlarından söz almıştı. Kefil olarak içlerinden 12 de temsilci göndermiştik.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 Bundan sonra kim inkar yolu doğru yoldan sapmış olur. El Mahide 12 Fakat Beni İsrail kavmi Allah'ın kendilerine bahşettiği nimetlere nankörlük ediyor ve Ülül Azm peygamberlerin üçüncüsü olan Hazreti Musa'ya tavır koymaya devam ediyorlardı. Hatta peygamberlerine sen Rabbinle beraber savaşa git harbet ve kazan.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 Arz-ı Mevud'a girildi. Artık Şeria Nehli'nin doğu kıyısındaki yerler ele geçirilmiş ve Arz-ı Mevud'a yerleşilmişti. Böylece Musa Aleyhisselam'ın vadi yerine geldi. Tevrat'ın Muzulü Hz. Musa Aleyhisselam, İsrailoğullarıyla birlikte Mısır'dan çıkıp düşmandan kurtulunca ümmetine, Allah katından bir kitap getireceğini söylemişti. Harun aleyhisselam yerine vekil bıraktı. Sen bunların yanlış işlerini ıslah et. Ben Allah'ın emriyle Turda'na gidiyorum. Orada 30 gün oruç tutacağım. Allah'tan nazil olacak yeni bir kitapla döneceğim dedi. Ancak Nankörü kavmi yanında bizden şahitler olmasını isteriz. Ya Musa dediler. 70 kişi seçtiler. Hep birlikte Tura gidildi. Musa Aleyhisselam vaat edilen kitabı Cenab-ı Hak'tan niyaz etti. Hak Teala da ona 30 gün oruç tutmasını emretti. Bu Zilkade'nin 30 günüdür. Sonra Zilhicce'nin ilk 10 günüyle de bu oruç 40 güne tamamlandı. Ve Hazreti Musa'ya kitap verilerek kendisine kavmini Doğru yola eriştirme vazifesi tevdi edildi. Allah-u Teala buyurur. Otuz gece bana ibadet etmesi için Musa ile vaadleştik ve ona on gece daha ilah ettik. Böylece Rabbinin mikatı tayin ettiği vakit tam kırk gece oldu. El-Araf 142. Hazreti Musa bu vazifenin gerektirdiği kemali kazanmayı sağlayacak oruç, züht, ibadet, dua, murakabe, iç arınma ve tefekkür için 40 günlüğine tut Sina'ya davet edilmişti. Zira Musa Aleyhisselam bu 40 gece içinde Rabbi ile mülakata hazırlanacaktı. O göklerin sessizliğine dalmak ve yerlerin meşgalelerinden uzaklaşmak nihayet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 Tevrat'ın özülü ve Allah ile münakaeme konuşma vuku bulmuştur. Yani Musa Aleyhisselam bu 40 günlük zaman diliminde Allahu Teala ile konuşabilecek yüce bir manevi seviyeye yükselmiştir. Ayrıca ayet kerimede 40 gün değil de 40 gece denmesi aylar geceden başladığı için günüyle değil gece ile sayılmasındandır. Dolayısıyla gündüzler de buna dahildir. Ayrıca gecenin güne nispetle ...daha değişik hususiyetleri vardır. Pek çok ilahi tecelli geceleri vüku bulmuştur. Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan dünya semasına gece indirmesi... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin miraca gece çıkması gibi. Musa aleyhisselamın tur Sina'da 40 gece kalmasında şu işaretler vardır. Ehlullah'ın büyük bir tecelli sabahına ermeleri için... Geceler gibi karanlık ızdırap saatleriyle çile doldurmaları lazımdır. İlahi feyiz ve bereket umumiyetle geceleri vaki olur ve bütün muvaffakiyetler sabahları ızdıraplı gecelerin seherlerini takip eder. Musa Aleyhisselam'ın bu çilesinde 40 gün sanki ilk 30 günüyle bütün bir gece, sonraki 10 günde o gecenin seyri mesabesindeydi. Nitekim bu seyrin feci sadık saatlerini andıran son demlerinde Hazreti Musa Aleyhisselam Allahu Teala ile konuşma masaretine erişmiş ve pek çok ilahi tecelliyi müşahede etmiştir. Musa Aleyhisselam Tur Dağ'ında hiç ara vermeden savm-ı visal olarak 30 gün oruç tuttu. Ne acıktı ne de susadı. Fakat Hızırla buluşmak üzere sefer etmesi emredildiğinde henüz yarım gün geçmeden sabrı kesildi ve acıktı. Arkadaşına yiyeceğimizi getir yiyelim dedi. Çünkü onun hızıra gidişi bir imtihan sebebi İmtihan üzerine iptila eklendi. Mahlukun yolundaki seferde yarım günde acıktı. Fakat turda bulunması ve Allah'a sefer etmesi ise bir likas kavuşma seferi ve Hak Teala ile sohbet mayetinde olduğundan bulunduğu yerin heybeti ona yemeyi ve içmeyi unutturmuş. Kendisini Allah'tan başka her şeyden alıkoymuştu. Hz. Musa Aleyhisselam'a Allah Celle Celalü ile konuşması sebebiyle Kelimullah denmiştir. Hz. Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hak'la dil gibi bir alet ile değil, zamansız ve cihetsiz olarak,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 ...manevi alemden birçok manzara müşahede etti. Bunlar onun arzusuyla olmuş da değildi. Rivayete göre keyfiyeti bizlere meçhul olan... ...4.120 kelime ve ayrıca 14 kelime... ...ona vasıtasız olarak takdim edildi. Her bir kelimenin gelişinde Hz. Musa büyük sarsıntılar geçirdi. Onun vücudu ve tabiatı bu kelimelerin gelişi sebebiyle büyük değişikliğe uğradı. Bu mukamele ile alakalı olarak ayet-i kerimede Allah Musa'ya mutlak olarak konuştu. En Nisa 164 buyurulmaktadır. Allahu Teala Musa Aleyhisselam'ın gönlünü teskin ve teselli etmek için binlerce hitap gönderdi ki nimetleriyle gönlü bir nebze atlayıp Huzur bulsun. Çünkü Musa Aleyhisselam Beşeri fırtınalar ve kasırgalarla dolu bir hayat yaşamış, azgın ve materyalist bir kavim olan Ben İsrail'e şirat ikame etmek üzere gönderilmiş bir peygamber. Musa Aleyhisselam'ın Allah'ı görmek istemesi. Musa Aleyhisselam,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 Yine talebinde ısrar edince Cenab-ı Hak, şu dağa bak, o dağ yerinde durabilirse, sen de beni görebilirsin buyurdu. Bu dağ Medyen diyarında Zübeyir denilen büyük bir dağ idi. Bir rivayete göre Cenab-ı Hak, Musa Aleyhisselam'a 70 hicap arkasından dirhem kadar nur gösterdi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 seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana tevbe ettim. Ben inananların ilkeyim El-Araf 143 Tasavvuf erbabı bu hususta işari olarak buyurmuşlardır ki, Musa aleyhisselam beşeri idrakla o sonsuz mana ummanının hakikatini müşahede etmek istediği, Fakat isteğine verilen cevap,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 Ben müşahede makamlarının en yükseğinin Hazreti Muhammed Mustafa'ya mahsus olduğuna iman edenlerin ilkiyim dedi Rivayetçe göre Hazreti Musa Aleyhisselam, Tur dağından döndüğünde Allah-u Teala'nın nuru hala yüzünde inikası halindeydi. Bu yüzden üç gün müddette yüzünü örtmüştü.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 Allah ile her mukalemesinin ardından 3 gün boyunca yüzünde müthiş bir nur görülürdü. Hazreti Musa Aleyhisselam Turdaan'da Zat-ı İlahi'den bir tecelli kırıntısı karşısında bayılıp düşmüş ve ardından 3 gün yüzünü örtmesini icap ettirecek derecede bir nur inikasına mazhar olmuştu. Halbuki Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz de Cenab-ı Hak'la Miraç'ta sidretül müntihanın da ötesinde Kur'an'ı beyan ile birleştirilmiş iki ay arası kadar hatta daha da yakın olarak tavsiye edilen bir vuslat anında mükaleme ve müşahede nimetine ermişti. O halde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de niçin Hz. Musa aleyhisselam'daki gibi bir tesirizi görülmediği hususunu Ehlullah Haziratı şu şekilde izah ederler.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 İşte bu hususiyeti sebebiyle de hadis-i şeriflerinde ben sizden biriniz gibi değilim. Rabbimin yanında gecelerim. Rabbim beni yedirir, içirir. Benim Cenab-ı Hak ile öyle anlarım olur ki onlara ne bir mukarreb melek ne de herhangi bir peygamber vakıf olamaz. Buyurmuştur. Yine Ehlullah Hazreti Cenab-ı Hakk'ın Ya Musa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 Nitekim Mevlana celaleddin Rumi nefsin esaretinden kurtulmak için büyük bir isteyak ile ölüm anını bekledi. O ana Şebi Arus, düğün gecesi dedi. Hallacı Mansur da daldığı manevi sekr halinde dostlar beni öldürünüz zira benim kurtuluşum ölümümdedir dedi. Yaşanan bu hale tasavvufta vahdedi vücut veya vahdedi şuhud denir. Ancak bu geçici bir haldir ve bu manevi halin hakiki keyfiyetini ancak o hali yaşayanlar bilir. Cenab-ı Hak'la ezeli olan kelam sıfatının tecellesiyle konuşması neticesinde Musa Aleyhisselam'da çok tatlı ve hoş bir zevk hala asıl olmuştu. O bu haldeyken Cenab-ı Hakk'a Rabbim seni göreyim diye ısrar etti.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 Rivayete göre nur ilahinin İlahi'nin kırıntı kabininden bir tecellisiyle infilak eden dağ paramparça oldu. Her parçası bir yere dağıldı. Dağ adeta un gibi savruldu, dağılıp deryalara düştü. Ondan içine bir parça düşen sular tatlı ol. Bu sulardan içen hastalar şifa buldu. Allahü Teala kelamdaki büyük bir tecellisi olan Kur'an-ı Kerim hakkında da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 Hazreti Musa Aleyhisselam'ın mükalemesinden sonra Tevrat nazil olmaya başladı. Gedi veya on levha halinde inzal buyuruldu, kırk idi. Tevrat nazil olurken Cebrail Aleyhisselam ile beraber her harf için bir melek vazifelendirildi. Bu melekler Tur Dağı'nın başında Tevrat'ı Hz. Musa'ya takdim ettiler. Tur Dağı'ndaki bir mülakat. Musa Aleyhisselam'ın allah Teala ile olan bir mülakatını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle anlatır. Hz. Musa Aleyhisselam kendisini has olduğunu sandığı altı hususiyetten bir de sevmediği yedinci vasıftan Rabbine sual bulundu. Ya Rabbi hangi kulun en müttakidir? Devamlı zikreden ve asla unutmayandır.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 Hangi kulun en şerifledir? güçlüyken affetmesini bilendir? Hangi kulun en zengindir, kendisine verilene razı olan ve infak edendir? Hangi kulun en zengindir, kendisine verilene razı olan ve infak edendir? Hangi kulun en fakirdir, sahibi menkuz yani Hali noksan olan kendisine verenine az bulup fazlasını isteyen kanattan mahrum olandır. Altın bıza. İsrailoğulları Musa Aleyhisselam'la birlikte Kızıldeniz'den Deniz'den geçtikten sonra sır başı şeklinde putlara tapan bir kabileye rastlamışlardı. Hz. Musaya.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 İçine rüzgar girdiğinde canlıymış gibi böğürüyordu. Bunu bozada açtığı deliklerle sağlamıştı ve rüzgarın şiddetine göre kaval gibi sesler çıkarıyordu. Ardında da Samiri bakın ilanı sizinle konuşuyor diyordu. Böylece Samiri onun tanrı olduğunu halka telkin ederek İsrailoğullarının bir kısmını hak dinden uzaklaştırdığı, Harun Aleyhisselam kendilerini ısrarla ikazda bulundu fakat dinlemediler. Bu hal ayet-i kerimelerde şöyle beyan buyurulur. Hakikaten Harun onlara daha önce ey kavmim,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 o sırada turda bulunan Hz. Musa'ya Allahu Teala buyurdu. Senden sonra biz kavmini Harun ile kalan İsrailoğullarını imtihan ettik ve Samiri onları yoldan çıkardı. Taha 85. Tura giden Musa'nın arkasından kavmi ziynet takımlarından börebilen bir buzağı ikili yaparak onu tanrı edilinler. Görmediler mi ki o kendileriyle ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor. Aziyetine rağmen onu Tanrı olarak belimsediler ve zalimler oldular. Eda Araf 148 Musa kızgın ve özgün bir halde kamine dönünce, Benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşi Harun'un başını tutup kendine doğru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 Emrime asim oldun dedi. Harun, ey annemin oğlu, saçımı sakalımı çekme. Ben senin İsrail arasına ayrılık düşürdün. Sözümü tutmadın. Demenden korktum dedi. Taha 92-94. Hazreti Musa ile Hazreti Harun ana baba bir kardeştirler. Durum böyle oldu halde.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 Yoksa üstünüze Rabbinizin gazabının inmesini mi istediniz ki bana olan vaadinizden döndünüz?" dedi. Taha 86. Dediler ki: "Ya Musa, biz sana olan vaadimizden kendi kudret ve irademize dönmedik. Fakat biz o kavmin Mısırların zinet eşhasından bir takım ağırlıklar yüklenmiş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 Hz. Musa onlardan bu çirkin işlerinden dolayı tevbe etmelerini istedi. Tevbe şartının da çok pişman olmak ve ölüm olduğunu bildirdi. Onlar da sabrediriz dediler ve hükmü beklediler. Musa kavmine dedik. Ey kavmim, şüphesiz siz buzağı tanrı edinmekle kendinize kötülük ettiniz. Onun için yaratanınıza tevbe edin ve nefislerinizi öldürün. Öyle yapmanız yaratıcınız katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah tevbenizi kabul etmiş olur. Çünkü acayip tevbeleri kabul eden ancak olur. Elbakara 54 Öldürecek olanlar öldürüleceklerin başında ellerinde birer kılıç olduğu halde beklemeye başladılar.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 Bunun üzerine Hazreti Musa ve Hazreti Harun şefkatlerinden dolayı ağlayarak dua ettiler. Ayet indi ve tevbeleri kabul edildi. Kötülükler yaptıktan sonra ardından tevbe edip de iman edenleri gelince, şüphesiz ki o tevbe ve imandan sonra Rabbin elbette bağışlayan ve merhamet edendir. el Araf 150 ve Allahu Teala şöyle buyurdu. O davranışlarınızdan sonra akıllanıp şükredersiniz diye sizi affettik. El Bakara ilik. Bundan sonra Musa Aleyhisselam Samiri'ye döndü. Ya senin zorun neydi ey Samiri dedi. O da ben onların görmediklerini gördüm. Zira o elçin izinden bir avuç toprak alıp onu erimiş mi cevheratın içine attı bunu böyle nefsim bana hoş gösterdi dedi daha 95 96 müfessirlere göre samir'in halkın görmeyip de kendisinin gördüğünü ve izinden bir avuç toprak aldığını iddia ettiği elçi Hz. Musa'nın huzuruna gelen Cevrail'di. Samir'i onun atının bastığı yerlerin yeşerdiğini görmüş, izinin toprağından bir avuç alıp altınları erittiği atışa atmıştı. ''Musa çekil git, artık sen hayatın boyunca bana dokunmayın.'' diyeceksin. ''Ayrıca senin için kurtulamayacağın bir ceza günü var. Tapmakta olduğun Tanrı'na da bak, yemin ederim biz onu yakacağız.''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 bakarak yüzünden okurlar kitapları kaybolunca da ondan hiçbir şey hatırlamazlar şüphesiz sen bu ümmete daha önce hiçbir ümmete vermediğin bir ezberleme ve muhafaza etme kuvveti vermişsindir Allah'ım onlar benim ümmetim kıl dedi Allahu Teala onlar Ahmet'in ümmetidir buyurdu Hz. Musa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 Onlardan biri bir iyilik yapmaya niyet etse de onu yapamazsa ona karşılık ondan 700 katına kadar sevap verilmektedir. Onları benim ümmetim kıl dedi. Allahu Teala onlar Ahmed'in ümmetidir buyurdu. Nakledildiğine göre bunun üzerine Hazreti Musa Aleyhisselam elindeki levhaları bir kenara bırakıp Allah beni de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 Mukaddes kitaplarını tarif ederler. İhtihar edildikleri hakikatlerden nasip almayı unuturlar. İçlerinden pek az hariç onlardan daima hainlik görürsün. Yine de sen onlara affet ve aldırış etme. Şüphesiz Allah ihsan sahiplerini sever. Elmaide 13 Tevrat yalnızca bir müsaide. Kimsenin ezberinde de tamamı mevcut değildi.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 İsrail oğullarından Amil isiminde çok zengin biri ölü olarak bulundu. Öldürülenler amcasının oğullarıydı. Öldürülme sebepleri hususunda şu rivayetler vardır. 1- Onu çok fakir ve cimri olan amcasının oğulları servetini haset ederek öldürmüşlerdi. 2- Amil bir kadınla evlenmiş amcasının oğlu da o kadını almak için onu kardeşinin yardımıyla öldürmüştü.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 Allah-u Teala da bir inek kurban etmelerini emretti. Ben İsrail, Musa Aleyhisselam'a katil ile inek kesilmesi arasında ne alaka var? Sen bizimle alay mı ediyorsun? dediler. Halbuki bu itirazlarıyla farkında olmaksızın hakkın emrine olan teslimiyet noksanlıkları sebebiyle imtihan vermeye başladılar.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 Serbest dolaşan, salma renginde hiç alacası bulunmayan bir inektir. Bu sefer İsrailoğlara, işte şimdi hakikati getirdin dediler. Ve bunun üzerine onu bulup kestiler. Ama az kalsın kesmeyeceklerdi. El-Bakara 70-71 Az daha kesmeyeceklerdi. Çünkü bu tariflerde yine yetimi olan kadının sırrını işaret etmekteydi. Üstelik kadın, ücreti iyice artırmış, 10.000 bin akçeye yükseltmişti. Daha sonra da, hayvanı alacaksanız onu kesersiniz ve derisini tulum yapıp içini altın ile doldurur bana verirsiniz. Ancak, bu şekilde onu size satabilirim demişti. Ben İsrail, tekrar Hz. Musa Aleyhisselam'a müracaat etti. O da, ne pahasına olursa olsun aldın dedi. Bunun üzerine kavmi öyleyse şimdi alalım. Emir yerine gelsin yoksa sonra ödeyemeyiz dediler. Nihayet ineği aldılar. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Hani siz bir adam öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinizle atışmıştınız. Halbuki Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktır. El-Bakara 72.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 Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Miraç'ta Hazreti Musa Aleyhisselam'la birkaç defa görüşmüştür. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Allahü Teala'nın huzurunda 50 vakit namaz ile ayrılınca Musa Aleyhisselam ona "Ben senden evvel İsrailoğlarında tecrübe ettim."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 Bu hadisedeki hikmetlerin en mühimi geçmişlerin tecrübelerinden istifade etmek gerektiğidir. Karun Hazreti Musa'nın amcası veya amcasının oğluydu. Tevrat'ı Musa Aleyhisselam'dan sonra en güzel o okurdu. Çok fakirdi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 Hz. Musa Aleyhisselam'ın doğasıyla, kendisine verilen simya ilmiyle de çok zengin oldu, kalbi, dünyevi ihtiraslarla doldu. Bu arada bütün güzel ve nezih hasretlerini de kaybetti. Gurur ve kibre kapıldı. Oysa zenginliği, Hz. Musa'nın öğretmiş olduğu ilim sayesindeydi. Ayet-i Kerime'de şöyle buyrulur.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 tavsiyelerine tahammül edemez oldu Harun Aleyhisselam'a ve onun soyundan gelen levillere kurban kesme vazifesi birlik verilince de kalbine yerleşmiş bundan kötü hissetler iyice gün yüzüne çıktı öfkeye kapıldı dayanamadı ve Musa Aleyhisselam'a gelerek ey Musa kardeşin Harun'a hibirlik kurban kesme vazifesi verdin benim ise böyle bir salahiyetim yok halbuki ben Tevrat'ı gayet iyi okumaktayım. Bunun için ben Harun'dan daha üstün. Bu haksızlığa nasıl dayanırım? Dedi. Harun'a bu vazife ve makamı ben değil Cenab-ı Hak verdi buyurdu. Fakat Karun diretti. Bana bir alamet göstermedikçe bunu tasdik etmem dedi. Musa Aleyhisselam beni ihraen reislerini topladı ve ''Bastonlarınızı getirin. Hepsini belli bir yere koyalım. Kemin bastonu yeşillenirse hibirliğe o layıktır.'' dedi. Bastonlar getirildi. İbadet ettikleri mabede bırakıldı. İşlerinden yalnız Harun Aleyhisselam'ın asası yeşillenip yapraklandı. Bu açık mucize neticesinde Musa Aleyhisselam Karun'a döndü.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 Allah'ın emri mucibince onun zekatını hesap edip vermesini talep edince, Karun, şimdi de malıma mı göz diktin? Bu serveti ben kazandım, dedi. Karun'a hitaben şöyle buyuruldu. Allah'ın sana verdiğinden, onun yolunda harcayarak,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 ...kalabalığın arasında bulunan bir kadına seslendi. Ey kadın gel. Gel de Musa ile yaptığın çirkin fiili ve ifetsizliği anlat. Dedi. Bu müthiş iftira karşısında Musa aleyhisselam çok hiddetlendi ve gazaplandı. O sırada kadın da yanlarına kadar gelmişti.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 O kendini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi. El-Kasas 81 Karun'u dünyaya meyli ve başkalarında bulunan nimetlere haset etmesi helak etti. İtekin ayet-i kerimede haset edenlerin şerrinden Allah'a sığınmamız gerektiği bir dua halinde şöyle bildirilmektedir. De ki ben yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, Düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden ağaran sabahın Rabbine sığınırım. El-Felak 1-5 Haset edenlerin akıbeti ise hüsrandan başka bir şey değildir. Nitekim halk, kahrun ve avanesinin helakini görünce ona ettikleri gıptaya pişman oldular.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 en güzel akıbet takva sahiplerinindir. El-Kasas 82-83 Karun kıssasında ümmete ibret olarak kibirlinin, haset ehlinin ve aileti onu dünyaya dalanların feci akıbeti sergilenmektedir. Ayrıca bu kıssadaki iftira meselesiyle alakalı olarak tasavvuf erbabı derler ki Musa Aleyhisselam'ın daha önce ilahi vahye dayanmadan yaptığı bir hareketi yani fatunu hafifçe itip ölmesine sebep olması sonraları onun gönül evini perişan etmiştir. Hatta bu sebeple Cenab-ı Hak da ona doğrudan doğruya sen bir insan öldürdün taha kırk buyurmuştur. Yani Hak Teala onu bizim vahimiz, emir ve müsaademiz olmadan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 Firavun, Denizde boğulduktan sonra Hz. Musa aleyhisselam kavmine çok fasih, beli ve heyecanlı vaazlar vermeye başladı. Kavmi, Hz. Musa'nın ilim ve marifetteki derinliğine hayran kaldığı, mest olduğu içlerinden biri. Ey Allah'ın Peygamberi, şu yeryüzünde senden daha alim bir kimse var mı? Hz. Musa, ''Böyle bir kimse bilmiyorum.'' dedi. O esnada kendisine vayi gelerek, ''İki denizin birleştiği yerde bir kulum var ki, ona has bir ilim, nedünlü ilim vermişimdir. Ümmetinin seçkinlerinden biriyle ona git.'' diye buyuruldu. Kendisine işaret edilen zat Hızır Aleyhisselam'dı. Hazreti Musa, o zatı nasıl bulabilirim ya Rabbi diye niyaz etti. Allah Celle Celaluhu, zembinle tuzlanmış ölü bir balık koymasını, bu balığın canlanıp denize atladığı, iki denizin birleştiği yerde hazırı bulacağını bildirdi. Musa Aleyhisselam, rivayete göre kız kardeşinin oğlu olan Yuşa bin Nun ile,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 Yuhşah bin Nun birden hatırladı. Ben onları balığın denize attadığı yerde unuttum dedi. Genç adam gördün mü? Kaya sığındığımız sırada balığı unuttum. Onu hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı. O şaşılacak bir şekilde denize yolunu tutup gitmişti dedi. Musa işte aradığımız yer orasıydı. Hemen izlerinin üzerine geri döndüler. Derken kollarımızdan bir kul buldular ki ona katımızdan bir rahmet vermiş, yine onu tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. El-Keyf 63-65 Tasavvuftaki ledün ilmi ismini bu ayetten almıştır. Tasavvuf bilgisi bir kısım ehil zevata mahsustur ve onun özü zühdür. İhsan duygusuna vasıl olabilmektir. Yani bu ilim kalbi hayatta edilir. Bununla birlikte kişinin bu hususta istidat ve kabiliyeti kadar mesuliyeti vardır. Kul, kendi selameti için bu istidadı intikishaf ettirmeye mecburdur. Bu da nefsin teskiyesi ve tasviyesiyle mümkündür. Leddüni ilimse tasavvuf içinde manevi eğitim sonucu ulaşılan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 El-Bakara 282 Hz. Ali radiyallahu Anh'tan şöyle bir rivayet vardır. İlmi batın Allah Celle Celaluhu esarından bir sır ve hikmetlerinden bir takım hikmetlerdir ki o ilmi kullarından dilediklerinin kalbine verir.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 Hızır Aleyhisselam dedi ki, ''Doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredersin?'' El-Keyf 67-68 Bu sözlerle Hızır Aleyhisselam, Hz. Musa'nın psikolojik durumu hakkında ilk keşfi yapmış, ona bir bakıma kendini anlatmış oluyordu ki,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 Musa aleyhisselam, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın, senin emrine de karşı gelmem, dedi. el Elkeyf 69 Hızır aleyhisselam, eğer bana uyuyacaksan, ben sana sınırımı açmadıkça hiçbir şey hakkında bana sual sorma. Yani tartışma şöyle dursun, sorup anlamak için bile sorma.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 o Hızır gemiyi deldi. ''Musa, halkını boğmak için mi onu deldin?'' ''Gerçekten sen ziyanı büyük bir iş yaptın.'' dedi. ''Hızır, ben sana benimle beraberliğe sabredemezsin.'' demedin mi? dedi. ''Musa, unuttuğum şeyden dolayı beni muhaze etme.''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 ve bütün mahlukatın ilmi şu kuşun denizden gagasıyla aldığı su kadardı. Yine yürürler. Nihayet bir erkek çocuğu arastadıklarında, Hızır hemen onu öldürdü. Musa dedik. Bir cana karşılık olmaksızın. Masum bir cana nasıl kıyarsın? Gerçekten sen fena bir şey yaptın. Kızır. Ben sana benimle beraber olacaklara savredemezsin demedim mi? Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam, artık bana arkadaşlık etme. Hakikaten benim tarafından ileri sürülebilecek mazeretlerin sonuna ulaştın, dedi. Elkev 74-76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 İşte bu, benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim. Elkev 77-78 Gemi var ya, o denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu kusurlu hale getirmek istedim çünkü onların arkasında her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. Erkek çocuğa gelince,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 Üç salih kişi İsrailoğulları arasında salih insanlar da vardı Nitekim bir hadis-i şeristler Asullallah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunların üçünden Şöyle bahsetmektedir Sizden evvel Geçenlerden üç kişi yola çıktılar Geceyi geçirmek için Bir mağaraya girdiler Derken dağdan bir taş yuvarlandı Ve mağaranın ağzını kapattı Bunun üzerine şöyle Dediler İyi amellerimize dua etmekten başka bizi buradan hiçbir şey kurtaramaz. İşlerinden birisi şöyle dua etti. Allah'ım, benim çok ihtiyar annem ve babam vardı. Onlardan evvel ne çocuklarıma ne de hayvanlarıma bir şey yedirip içirmezdim. Günün birinde odun toplamak için uzaklara gitmiştim. Onlar uyuncaya kadar dönemedi. Akşam yemeklerini hazırladım. Fakat onları uyumuş buldum. Onları uyandırmayı ve onlardan evvel aile süt içmeyi hoş görmedim. Çanak elimde olduğu halde onların uyanmalarını bekledim. Nihayet gün ağırmaya başladı. Çocuklar ayaklarımın altında açlıktan ağlıyorlardı. Derken annem ve babam uyandılar ve sütlerini işler Allah'ım eğer bu işi senin rızan için yapmışsam, bu taştan çektiğimiz belayı bizden uzaklaştır. Bunun üzerine taş bir parça açıldı. Lakin çıkılacak gibi değildi. İkincisi şöyle yalvardı. İlahi, amcamın bir kızı vardı ki onu herkesten ziyade seviyordu. Bir rivayete göre bir erkek bir kadını ne kadar sevebilirse ben de o kadar seviyordum. Onunla beraber olmak istedim lakin teklifimi kabul etmedi. Birkaç sene sonra bir kıtla uğrayınca bana başvurdu. Kendisini bana teslim etmesi şartıyla ona yüz dirhem vereceğimi söyledi. Çaresiz kabul etti. Bu süreçte fırsat el verince kendisine el uzatacağım sırada o... Allah'tan kork da haksız olarak mührümü bozma dedi. Ben de Allah'tan korkarak bu çok sevdiğim kadından o bana teslim olmak zorunda kaldı halde uzaklaştım. Verdiğim paraları da ona hibe ettim. Allah'ım eğer bu işi sırf senin rızanı kazanmak için yapmışsem içinde bulunduğumuz belayı üzerimizden gider. Mağaranın kapısı bir parça daha açıldı ancak Yine çıkalabilecek derecede değildi. Üçüncü şahıs da şöyle dua etti: "Allah, ücrette birkaç ameli tuttum ve ücretlerini verdim. Lakin bir ücretini almadan bırakıp gitti, onun ücretini ürettim. Onun hesabına mal çoğaldı. Bir müddet sonra o adam yanıma gelerek ücretimi ver dedi. Ben de." ''Şu gördüğün deve, öküz, koyun ve bunun gibi senin ücretinden üretmiştir. Al hepsini götür.'' dedi. O da ''Ey Allah'ın kulu, benimle alay etme.'' dedi. ''Seninle alay etmiyorum, hakikati söylüyorum.'' dedi. Bunun üzerine malları aldı ve hepsini sürüp götürdü. Hiçbir şey bırakmadı. ''İlahi, eğer bunu senin rızan için yapmışsam İçinde bulunduğumuz belayı üzerimizden defet. Nihayet taş mağaranın ağzından kaydı. Onlar da mağaradan çıkarak yollarına devam ettiler. Musa Aleyhisselam'ın cennetteki komşusu. Rivayet edildiğine göre bir gün Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a niyaz etti. Ya Rabbi benim cennetteki komşum kimdir? Caben kendisine... ''Benim filan yerde kasaplık yapan ve dostum olan bir kulum vardır. Ancak onun kasaplıktan başka çok mühim bir işi daha mevcuttur ki, eğer yanına davet edersen gelemez. İşte cennetteki komşun o olacaktır.'' buyuruldu. Hz. Musa derhal o kasabı ziyarete gitti. Kendisinin Musa Kerimullah olduğunu bildirmeden. ''Ben sana misafir olarak geldim.'' dedi. Kasapta kendisine gelen ve her bakımdan diğer insanlardan farklı olduğu belli olan bu Nur Rüzdü misafire büyük bir tebessümle alaka gösterip onu evine götürdü. Hanesinin baş köşesine oturtarak izzet ve ikramda bulundu. Ona kendi elleriyle et pişirdi ve önüne koydu. Musa Aleyhisselam'a mühim bir işi olduğunu söyleyerek kendisini beklemeyip yemeye başlamasını söyledi. Kendisi de pişirdiği et yemeğinin diğer kısmını küçük lokmalar halinde hazırladı. Sonra duvarda itinalı bir şekilde asılı duran zembili indirdi ve içinde bulunan çok yaşlı, mecalsiz, adeta kuş kadar ufalmış bir kadıncağıza hazırladığı lokmaları yedirmeye başladı. Yemeğin ardından onun ağzını güzelce sildi, sonra temizliğini yaptı. Sevdi, okşadı ve tekrar büyük bir itinayla yerine koydu. O bunları yaparken ihtiyar kadıncağız da sürekli ona dualar ediyor. Hz. Musa bu zembili kasabın dükkanında da görmüş fakat bir şey sormamıştı. Hayretle bekledi. Kasap bütün hizmetini bitirip Hz. Musa'nın yanına gelince onun yemeye başlamadığını görüp sordu. Ey nur yüzlü misafirim niçin yemeye başlamadın? Musa Aleyhisselam ''Sen bana şu zembilin sırrını söylemekçe yiyemem.'' dedi. Bunun üzerine kasap şöyle dedi. ''Ey misafirim, bu zembilin içinde bulunan yaşlı kadıncağız benim annemdir. Çok ihtiyarlamış olduğundan takatsizdir. Hem ona bakacak kimsen de yoktur. Ben de onu yalnız bıraktığım zamanlarda herhangi bir hayvanın kendisini rahatsız etmesi endişesiyle böyle zembile koyup yukarı asıyorum.'' Bazen de yanımda dükkanıma götürüyorum. Benim gönlümün bütün huzuru ona yaptığım hizmettendir. Günde iki öğün yemek veriyor, anneciğime karşı bütün vazifelerimi seve seve yapıyorum. Hz. Musa sordu. Peki sen bu hizmetleri yaparken o sana bir şeyler fısıldayarak ne diyordu? Kasapta annem yaptığım hizmetler için daima... Allah seni cennette Musa Aleyhisselam'a komşu eylesin diye dua eder. Ben de bu güzel duaya amin derim. Ancak o yüce peygambere komşu olabilecek kıymette amel nerede, ben neredeyim diye cevap verdi. O ana kadar kim olduğunu gizleyen Musa Aleyhisselam tebessüm etti ve şöyle dedi. Ey salih kişi müjdeler olsun sana, işte ben Musa'yım, beni sana Allah gönderdi buyurdu ki. Anasının hizmetinde kusur etmeyerek rızasını kazanıp duasını alan o veli kulumu cennette sana komşu eyledin. Şükreyle, lütfu ilahi sana mübarek olsun. Gözleri sevinç gözyaşlarıyla dolan kasap, büyük bir muhabbetle Musa Aleyhisselam'ın elini öptü, sürür, şükür ve huzur içinde yemeklerini yediler. Musa Aleyhisselam'ın fezaili, şemaili ve sıfatları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 O kardeşi Harun'la alakalı olarak Allah katında şefaatte bulunmuş ve onu kendisine vezir yapmasını istemiştir. Allahu Teala da duasına icabet etmiş, ona istediğini vererek kardeşi Harun'u nebi kılmıştır. Nitekim ayet kerimede ona rahmetimizden kardeşi Harun'u nebi olarak verdik. Meryem Elif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de Musa aleyhisselam çok hayalı, çok örtünen ve bu sebeple cildinden en küçük bir yer dahi gözükmeyen bir kimseydi buyurmuştur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'tan rivayet olduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir taksimatta bulmuştu Adamın biri bu Allah'ın rızasının gözetilmediği bir taksimat oldu dedi gelip durumu peygamber efendimize haber verince öyle gazaplandılar ki öfkesi yüzünden belli oldu sonra şöyle buyurdu Allah Musa'ya rahmet eylesin ona bundan daha çok eziyet edildi de sabretti Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa Aleyhisselam'a ve kısasına geniş yer vermiş ve pek çok yerde onunla peygamber efendimizi ve Tevrat ile Kur'an-ı Kerim'i yan yana zikretmiştir. Musa Aleyhisselam'ın şemaili hakkında da İbn Abbas radıyallahu anhum'dan rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsa bin Meryem Musa ve İbrahim'i gördü. İsa kırmızı tenli, kıvırcık saçlı ve sadrı geniş idi. Musa ise iri cüsseli ve düz saçlıydı. Asab ı kiram İbrahim aleyhisselam sorunca ve Vesselam Efendimiz kendilerini kastederek Arkadaşınıza bakınız buyurdu. Musa Aleyhisselam'ın vefatı hususunda muhtelif rivayetler bulunmaktadır. Fakat en meşhur rivayete göre 120 yaşında vefat etmiş ve Kudüs civarında defnedilmiştir. Aleyhisselam